ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له نشهد ان لا الله وحده لا شريك محمدا عبده ورسوله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 Evet Müslümanlar, geçen hafta yine Allah'ın e, esma ve sıfatlarında kalmıştık. E, bu hafta kısadan değinip önümüzdeki konuya geçeceğiz inşallah. Evet Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bahsediyorduk. E, Rabbimizin yine e, geçen haftalarda zikretlediğimiz kendisine ait e, iki göz sıfatı, ricil ve kadem dediğimiz işte e, kadem sıfatı, sevinme sıfatı, bunların hiçbirinde geçen haftakiler gibi detaylayamayacağım sadece zikrediyorum. Naslarda zikredilen, hadislerde ayetlerde zikredilen bu sıfatlarda mevcut. Onun haricinde gülme sıfatı Allah Azze ve Celle'nin gülme sıfatı mesela hadiste diyor ki Allah Azze ve Celle şu iki mümine güler ki birisi diğerini öldürmüştür ikisi de cenneti kazanmıştır. Öyle bir sahih hadiste Allah Azze ve Celle'nin gülme sıfatından bahsediyor Olduğu gibi geldiği gibi ne yapıyoruz? iman ediyoruz. Yine Allah Azze ve Celle'nin acep sıfatı. Yani taaccüp etmesi. Yine Allah Azze ve Celle şu mümine taaccüp eder ki diye bir e, hadis var. Bunlar hep Allah Azze ve Celle'ye sahih, sahih kaynaklarda zikredilen e, sıfatları. Evet. Şimdi esma sıfatla alakalı e, bizler, bizler için Müslümanlar için esma sıfat neden bu kadar önemli? Evet. Veya esna sıfatı Allah Azze ve Celle'nin isimle sıfatlarını öğrenerek mümine ne fayda sağlanır? Mümin bunların öğrenilmesinden dolayı kendisi ne gibi faydalar çıkartabilir? Kendisi üzerinde ne gibi etkiler, etkenler olabilir? Bunlar çok önemli. Yani birincisi, Yüce Allah'ı bu isimle sıfatlarla birip, ilk önce tanıyıp, ondan sonra da birlememiz gerekir. Birincisi, bu isim ve sıfatlarla Allah Azze ve güzel bir şekilde tanıyıp, ondan sonra ise o isim ve sıfatlarla Allah'ı birlemek. Yani kimse Allah'ın dışında hiçbir varlığa, hiçbir vazgeye Allah'ın isim ve sıfatlarını vermemek, Allah'ın isim ve sıfatlarını onları isimlendirmemek veya sıfatlandırmamak. Evet, Allah Azze kendi zatının hakikatini bize bildirmemiş ama kendisini tanımamız için kendisini tanımamız için Bize isimlerini ve sıfatlarını bildirmiş. Allah Azze ve Celle kendisini tanımamız için bize isim ve sıfatlarını bildirmiş ki diyor ki ayette Min Allah'tan en fazla korkan kullar kim? Allah'ı tanıyan kullar, alimler, ulemalar. Yani Allah'ı biz ne kadar fazla tanırsak, Allah'ın isim ve sıfatlarını ne kadar iyi bilirsek o derecede de Allah'a ibadet ederiz kulluğumuz o derecede yükselir. O şekilde Allah'tan korkarız. Yani isim ve sıfatlardaki isim ve sıfatların öğrendilmesindeki maksat, asıl maksat, asıl gaye yalnız ve yalnız Rabbimize daha iyi ibadet edebilmek, daha iyi kul olabilmektir. Başka hiçbir etkisi veya gayesi yoktur. Yalnız Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp en güzel şekilde ona kul olmak, ona ibadet etmektir. Yoksa muhaliflere cevap yetiştirmek değildir kabul etmeyenlere reddiyeler vermek değildir. Muhariflere veya kabul etmeyenlerle tartışmak, nakaşa yapmak, cedelleşmek, kitaplar, cilt cilt kitaplar, cilt cilt eserler yazmak değildir. Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmekten asıl maksat, asıl gaye Rabbimize en güzel şekilde ibadet edebilmek. Allah Azze ve sıfatlarını bildirirken kendi durumunu, kendi halini bize anlattığı hadislerde o vakitleri kendi lehimize çevirebilmemiz Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına nüzul ettiği vakitte, mümin Allah Azze ve Celle neden gülermiş, neden taaccübedermiş, neyi Allah Azze ve Celle severmiş, Allah'ın sevme sıfatı var, bunları bilip kendimizi Allah Azze ve Celle'ye sevdirmek veya işte güldürmek veya Allah Azze ve Celle'ye en güzel, en yüksek derecede kul olmak. Amaç budur, başka hiçbir amacı yoktur isim ve sıfatın. Başka gayeler, başka maksatlar uğrunda öğrenilir, ezberlenilir, Veya işte tetkik yapılırsa kesinlikle herhangi bir fayda sağlamış olunmaz. <gülüyor> Mesela diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı değil mi? Rabbimiz her şeyi bilir diyoruz. kulu Kul, Müslüman kişi, mümin olan kişi bu sıfatı düşünerek Allah Azze ve Celle'nin kendisinin her halini bildiğini düşünerek ne yapacak? Rabbine herhangi bir yanlış yapma lüksüne giremeyecek. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle her halimizi bilir. Veya Allah Azze ve görme veya işitme sıfatı. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayette? <gülüyor> bilmez mi ki onu gören bir Allah var. Yani kendisini gören bir Allah var. Veya kendisini her halinde işiten, duyan, tahmin eden bir ilah var. Bunu bilmez mi? Bu sıfat, bak bu sıfatı biz öğrendik. Bu sıfat ne yapacak? Bize bizim ibadetimizi, Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadetimize lüks katacak daha güzel şekilde, daha itinadlı bir şekilde Rabbimize ibadet edeceğiz. Rabbimizden korkacağız. Her haliyle Rabbimizin bizi gördüğünü, işittiğini, bildiğini ne yapacağız? Anlayacağız. Ona göre Allah Azze ve Celle'ye kuruluk yapacağız. Başka hiçbir kasıt yoktur. اَيَحْسَبُ ellem يَرَهُ اَحَدْ O zanneder mi ki onu kimse görmüyor? Hiçbir kimsenin kendisini görmediğini mi zanneder? diyor Allah Azze ve Celle. Beled suresinde. Bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin sıfatı. Onun için bu sıfatları öğrenmekteki tek gaye Rabbimize en güzel kulluğu yapabilmek. En güzel ibadeti Allah Azze sunabilmek. Çünkü sahabeler bunun gayreti, bunun çabası içerisinde olduğu için Allah Azze ve sıfatları ile isimleri ile oturup cilt kitaplar yazmamışlar. Sahabeler ibadeti en güzel şekilde yapabilmek için ellerinden yerini yapmışlar. Allah'ın isim, isim ve sıfatları için cilt kitaplar, tartışmalar, cederler, eserler ortaya çıkartmamışlar. Niye? Öyle bir eser yazmaya vakitler olmamış. Allah'a ibadet etmekte. Gündüzleri Allah yoluna mücadele ederek, geceleri de Allah için ibadet ederek, gündüzleri mücahit, geceleri abid şeklinde başka bir zaten, vakte başka bir uğraşa vakit kalmamış. Bu şekilde Allah Azze ve isim ve sıfatlarını anlayarak Rabbimize ibadet edelim. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde isim ve sıfatlarını anlayıp ona da ona uyacak şekilde ibadet etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Allah. Mesela Allah Azze ve Celle'nin işte zengin sıfatı, gına sıfatı ve rızık veren sıfatını düşünerek Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmak. Zenginlik ve rızık Allah katındadır. Başka kimsenin katında değildir diyerek zenginliği ve rızkı başkalarının yanında aramaktansa o aramayı Allah Azze ve Celle'ye ibadetle doldurur. Değil mi? Bu sıfatı diktikten sonra rızık veren yalnız Allah'tır diyor Allah Azze ve Celle, siz fakirlersiniz. Asıl zengin olan kimdir? Allah Azze ve yani Bunu bildikten sonra kişi zenginliği rızkı talep etmek değil de Allah Azze ve vaktini ibadetle geçirecektir. Zira kim ahirete yönelirse Allah Azze ve yönelirse Allah Azze peşine dünyayı onun katacaktır. Ki hadislerde de bu şekilde bildirilmiş. Evet. İsim ve sıfat tevhidini bu şekilde tamamlıyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah en güzel şekilde istifade edenlerden kılsın bizi. Evet, Allah'a e, Allah'a imanın e, veya imanın şartlarının ikincisindeyiz. Birincisi Allah'a imandı. İmanın şartları altı taneydi. Birincisi Allah'a imandı. Allah'a imanın içinde rububiyet tevhidini zikrettik. Uluhiyet tevhidini zikrettik. Allah Azze esma sıfatlarını zikrettik. Şimdi ise ima, imanı şartlarının ikincisini okuyacağız, ikincisini işleyeceğiz. İkincisi nedir? Meleklere iman. Evet. İmanın şartlarının ikincisi meleklere imandır. Şu bir kere bilinmesi gerekir ki meleklere iman hususu ve diğer hususlarda birçok hususlar gaybî şeylerdir. Gayb âlemidir. Kesinlikle bizler, hani melekleri bu eksik olan akıllarımızla veya e, hisimizle, duyu organlarımızla bilecek, anlayacak bir yetkiye bir inme sahip değiliz. Allah ve, ve Resulü bize haber vermiş, biz bu şekilde iman ediyoruz. Bunlar kişinin gayba iman sıfatı söz konusu oluyor. Yani müminin ilk ve en önemli sıfatı nedir? Gayba iman etmek. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Biz sadece görülene değil, görülmeyene de iman ediyoruz. Rabbimizin bize neyi ne emrettiyse, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi getirdiyse, Biz hepsine ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Tafsili bir şekilde bize ulaşanlara, tafsili bir şekilde veya kemali olarak ulaşanlarsa, kemali bir şekilde ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Meleklere iman da ilk başta işleyeceğiniz konu ne? Gayba imanı iyi bir şekilde bilmek. Çünkü melekler gaybî varlıklardır. Allah azze ve celle onları nurdan yaratmıştır. Kesinlikle onun haricinde bir bilgi bize sabit olmamış. Onun için, gayba iman ederizne meleklere iman ediyoruz. Diyor ki Allah Azze Celle ayetinde, Allahu Teala ve Celle'atin "Şehidallahu ennehu la ilaha illa huve vel malaikatu ve ulul ilmi qaimen bil qism la ilaha illa huve'l azizul hakim." Şehidallahu Allahu Teala ve Celle şahitlik yaptığı, şahit olduğu neye? Elenne la ilaha illa huve. Allahu Teala ve Celle kendisinden başka ilah olmadığını adeta kendisine şahitlik yaptı. Rabbimiz kendisinden başka ilah olmadığına <gülüyor> şahitlik yaptı. Daha kendisi ve melekler de şahitlik yaptı. Allah Azze ve Celle, gayb aleminde yaratmış olduğu meleklerin kendisinden, Rabbimizden başka ilah olmadığına melekler de ne yapıyor? Şahit tutuyor. Meleklerin de varlığı söz konusu bu ayette nafıçık bir şekilde anlaşılıyor. Rabbimiz melekleri de kendisinden başka ilah olmadığına ne yapıyor? Şahit tutuyor. Ve ulul ilmi ve ilim sahiplerinde bunu Allah Azze ve Celle şahit tutmuş. Evet. Ve Ayşe radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah. Melekler nurdan, cinler yalın alevli ateşten, Adem ise, Alem Aleyhisselam ise size vasfødilen <gülüyor> şeyden yaratılmıştır. Melekler neymiş? Nurdan yaratılmış nurani varlıklardır. Kesinlikle İşte Allah'ın Melekler Allah'ın kızıdır, Allah'ın çocuklarıdır gibi şeyler bunlar kesinlikle Hristiyanların uydurmuş olduğu küfür lafızlarıdır. Bizim inancımıza göre melekler nur, nurdan yaratılmıştır, bir gaybi varlıklardır. Bize bildirildiği şekilde meleklerin varlığına biz iman ederiz. Evet, meleklere iman konusunda bilmemiz gereken şeyler var. Birincisi şunu bilmemiz gerekiyor. Bize isimleri ve görevleri tafsili bir, bir şekilde bildirilmeyenlere icmalen yani duyduğumuz kadarıyla iman ederiz. Kaç bin melek vardır şu kadar hadiste şu kadar rivayet varsa hepsine iman ettik deriz. Ama isimleri ve görevleri bildirilen meleklere ise ayrıntılı bir şekilde iman etmek zorundayız. Mesela ölüm meleği, vahyi indiren cibrin işte ee, sure üflecek olan İsrafil, yağmur kar yağdıran Mikail gibi melekleri hem isimleriyle hem de görevleriyle bilip iman etmek zorundayız. Evet melekleri imanla alakalı birincisi varlıklarını tasdik etmek. Melekler vardır buna biz ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Diyor ki Allah Azze ve Celle يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اي من اذننا الله ورسولنا indirilen resulunuza indirilen kitaba iman edin ey iman edenler <gülüyor> Allah'a Resul'üne peygamberimize indirilen kitaba iman edin Ve sizden önce indirilen kitabene da imar edin. Vemen yekfur biller. Kim Allah'ı inkar ederse. Vemelaiketihi. Meleklerini inkar ederse. Kim Allah'ı inkar ederse. Meleklerini inkar ederse. ederse. ederse. Vekutubihi. Kitaplarını inkar ederse. Vesulihi. Peygamberlerini inkar ederse. Velyevmil ahiri. Ahiret gününü inkar ederse. Bak iman şartlarını Allah Azze ve Celle tek tek saymış. Tek tek saymış. فَقَدْ دَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا Uzak bir satıklıkla satmış olur. Allah Azze Celle kendisini inkarın yanına melekleri inkarı, kitapları inkarı, afiret gününü inkarı, peygamberleri inkarı koymuş. Yani kendisini, kim Allah'ın meleklerini inkar ederse Allah'ı inkar etmiş gibidir bu ayetin manası. Kim kitaplarını inkar ederse Allah'ı inkar etmiş gibidir. Kim peygamberlerini inkar ederse Allah'ı inkar etmiş gibidir. Kim de afiret gününü inkar ederse kimi Allah'ı inkar etmiş gibidir. Kim bunları inkar ederse büyük bir sapıklıkla ve uzak bir sapıklıkla yoldan sapmış ve çıkmış olur. Evet, birincisi birincisiymiş meleklerin varlıklarını tasdik etmek. Melekler yaratılmış mahluklardır ve onlar Allah'a kimisi Allah'a zevalle ibadetle, kimisi Allahu zevelle Allahu zevelle tesbihle, kimisi de dünyada mahlukatının işlerini görmekte yaratılmış varlıklardır. Evet. İkincisi insanlar ve cinler gibi onların da Allah'ın kulları, kulları ve mahlukatı olduklarını, mükellef olduklarını, onlar da insanlar ve cinler gibi mahlukturlar. Ebedi varlıklar değiller. Çünkü Allahu Teala ölüm meleğine ne görev veriyor? Diyor ki git insan bütün insanların canını al. O yeryüzünde bir tane canlı kalmayacak şekilde bütün varlıkların, bütün insanların canını alıyor. Kıyamet alamet kıyametin son durumunda Ondan sonra geliyor diyor ki ya Rabbi yeryüzünde hiçbir canlı kalmadı. Ondan sonra diyor ki ey ölüm meleği kendi canını da al. Bak Allah Azze ne yapıyor? Onlara bir son vermiş. En son kendi canını da alarak yani ebedi ve ezeni kesinlikle değil. Onlar da mahluklar bir gün ölecekler. Evet mükellef olduklarını bilmek. Onlar da Allah Azze tarafından mükelleftirler. Kesinlikle isyan edemezler. Mükelleftirler. Diğer bir Allah'tan emir aldıklarını ve sadece yüce Allah'ın onlara güç verdiği şeylere güç getirebildiklerini. Allah'tan emir olan kul olduklarını ve yalnız Allah'ın kendilerine imkan ve güç verdiği şeyleri yapabildiklerine inanmak. Allah Azze ve Celle o hususta meleğe yetki vermese veya güç vermese kesinlikle ne yapmaz yapamaz bunun da bilincinde olmaktır. Melekler de ancak Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde ne yaparlar? E, amel işlerler. Bu saydığınız şeyleri ispatla kabul etmek. Meleklerin ameline dair bu saydığımız şeyleri ispatla kabul etmek. Allah azze ve celle ne diyor? Yani görev kendisine görev vermiş olduğum meleklerle alakalı. Tahrim suresinde ya eyelledine amenu qu anfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler kendi kendin kendin nefislerinizi ve ailelerinizi, ehlinizi ne yapın? Ateşten koruyun. Öyle ateş ki tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan ateşten ne yapın? Koruyun aleyha o ateş üzerinde o cehennem üzerinde öyle melekler vardır ki cehennemde Allah azze ve celle ne yapmış melekler koymuş cehenneme bekçi olarak cehennemde görevli melekler koymuş aleyha melaiketu o cehennemde öyle melekler vardır ki gılavun şidadun onların kalpleri kas katıdır görünüşleri çok çirkindir. Çok şiddetli, çok şedid ve çok güçlü varlıklardır. La ya'sunu <gülüyor> Allah'a ma Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu şey hususunda kesinlikle isyan etmezler. Cehennemde görevliler Allah kendilerine kendilerine neyi emrederse onu yaparlar. Kesinlikle Allah'a isyan etmezler. وَاَفْعَلُونَ مَعْمُرُونَ Emredildiği şeyleri harfiyen yerine getirirler. Bak burada Allah Azze ve Celle meleklerin varlığından ve kendilerine emir verdiğinden ve o emri harfiyen yerine getirdiklerinden bahsediyor. Kesinlikle hiçbir meleğin Allah'ın vermiş olduğu emire muhalif davranması, yapmaması gibi bir lüksü olamaz. Onlar mükelleftirler. Onlar mükelleftirler. Allah Azze ve Celle ne görev verirse onu yerine getirmek zorundalar. Evet. Üçüncüsü biz müminlere, Müslümanlara inanması gereken şey meleklerin vazifelerine ve vasıflarına özelliklerine inanmak. Meleklerin <gülüyor> vazifeleri ve vasıfları vardır. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. <gülüyor> يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلٰئِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلٰئِكَةٌ بِالنَّهَا Diyor ki, içinizde gece ve gündüz melekleri İçinizde sizi takip eden devamlı sizi peşinize dolanan sizi takip eden gece ve gündüz melekleri vardır. İçinizde sizi takip eden ne vardır? Gece ve gündüz melekleri. وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَسْرِ Hem ikindi namazında hem de sabah namazında toplanırlar. Hem ikindi namazında hem de sabah namazında toplanırlar. Tabir rica nöbet teslimatında. Birisinin nöbeti biter yerine teslim edecek, yani gündüz nöbet tutanları bu e, görev bildikten sonra, gecedekiler başlayacak, nöbet teslimatı sırasında aynı ortamda bir oraya gelirler. Yani toplanırlar ne mana? Yani o mecliste sabah ve ikindi namazlarında, sabah ve ikindi namazlarında hazır olurlar. Hem gündüz melekleri hem gece melekleri. Çünkü devralacaklar. Hani nöbet tutma stilini düşünün. Bir nöbetçi gelmeden diğeri gidebiliyor mu? Gidemiyor. Dolayısıyla... Bir nöbetçinin kulübeye vardığı zaman ki anında iki nöbetçi birden toplanmış oluyor. Bunlar da aynı mecliste ne oluyor? Toplanmış oluyor. ثُمَّ يَعْرُجُوا لَّذ۪ينَ بَعْتُوا ف۪يكُمْ Sonra diyor geceleyen melekler Rablerine yükselirler. ثُمَّ يَعْرُجُوا لَّذ۪ينَ بَعْتُوا Aramızda geceleyen geceleyin nöbetini tutmuş olan melek sabah namazından sonra sabah namazı nöbetini diğer meleğe teslim ettikten sonra ne yapar? ثُمَّ <gülüyor> يَعْرُجُوا ne yapar? ni'raçtan geliyor. Ni'raç ne demek? Yükselmek. Yükselirler, Rablerine yükselirler. Wa Azze ve Celle kullarının durumunu bildiği halde sorar. Bildiği halde sorar. Keyfe taraktum ibadi? Kullarımı nasıl terk ettinizler? Kullarımı hangi hal üzereyken terk ettiniz? Fequlune Onlar derler ki ya Rabbi, terk ettiklerimizle namaz kılıyorlardı, geldiklerimizle namaz kılıyorlardı. Yani her nöbet değişiminde ne zaman gelsek ya Rabbi senin kullarını namaz kılarken bulduk derler. Şu nimete bakar mısınız desin? Cemaatte namaz kılmanın faydası. Her gelişimizde her gelişimizde ne yaparlar diyor? Namaz kılarken onları yakalardık. Terk ederken de namaz kılıyorlardı. Geldiğimizde de namaz kılıyorlardı. Bakın burada meleklerin bir görevi var. Meleklerin bir özelliği var. Buradaki meleklerin özelliği ne? Dünyadayken kulların nöbetini tutmak. Biz şimdi neye iman ediyoruz? Meleklerin vazifelerine ve özelliklerine. Bunların vazifesi dünyada kulları takip etmek, kulların amellerini tutmak, kulları gözetmek. Buna biz ne yaptık? İman ettik. Meleklerin bu vasıfına bizler iman ettik. Evet. Diğer bir şart ise onları, onları, onları sevmemiz de yapmış olduğu fiillerinden ötürü Allah Teala ve Celle tarafından görevlendirildiklerinden ötürü onları sevmek, onlara sevmel. Onlara buuz etmek veya düşman olmak kesinlikle insanın küfrünü getirir. Diyor ki Allahu Teala: "Men kana aduven lillahi ve melaikatihi ve rusulihi ve Cebraila ve Mikaila fe inna Kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cebrail'e ve Mikail'e, Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Kim Allah'a, rasullerine, meleklerine, Cebrail'e, Mikail'e ve isiminin diğer meleklere, bütün melekleri kim düşman olursa bilsin ki onlar kafirlerdir. Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bilsin ki onlar kafirlerdir ibaresi nereden alıyoruz? Ve innallaha aduvun min kafirin. Muhakkak ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Kim bunları inkar ederse muhakkak ki kafir olmuştur. Dolayısıyla Allahu Teala'nın de kafirlerin neidir? Düşmanıdır. Mikail'e düşmansan Allah da sana düşman. Cibriyle düşmansan Allah da sana düşman. Ölüm meleğine düşmansan Allah da sana düşman. Onun için bizlere, müminlere düşen görev nedir? Allah Azze ve Celle'nin meleklerini sevmek. Meleklerini sevmek ve Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği, onlarla alakalı bildirdiği vasıflarından dolayı onlara işte kucak açmak, haklarında güzel, güzel duygu beslemek. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Ölüm evet. meleğine Azrail demek... Caiz değil. Ölüm meleği... Çünkü Azrail ismiyle alakalı bir rivayet yok. Uydurulmuş bir isim olduğu için. Melekul Mevd diyoruz. Ölüm meleği. Evet. Diğer bir önemli konu ise kulların meleklerle ünsiyet kurması. Şu mahiyette ünsiyet kurması... Şimdi Allah Azze ve Celle kainat yaratıldığından beri hiç kafalarını kaldırmadan rükû eden, secde eden, kıyamda duran, tesbih eden, tekbir eden, tahmin eden sayılarını bilmediğimiz, sayılarını bilmediğimiz kadar çok melekler var. Yani onlar da Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyor. Yani şu manada düşünerek nasıl ki bak. Yani sene de bilinmiyor. Kaç sene beri yaratılmışlar ve kaç sene beri rükû hâldeler, secdeler, o da bilinmiyor. Yani milyarlar mı, milyonlar mı? Allah-u Alem. Yaratıldıklarından beri Allah'a, Allah'ın huzurunda rükû eden melekler var. Yaratıldıklarından beri secde eden melekler var. Kıyama duran melekler var. Yaratıldığından beri Allah'ı tesbih eden, tahmid eden, Elhamdülillah diye Allah Celle'ye övgüler sunan, tekbir eden Allah'ı büyüten melekler var. Onların ibadetiyle kendi ibadetimiz arasında bir yakınlık kurup Allah'a ibadete ne yapmak? Biraz daha e, tabiri caizse o çizgiyi yukarı çıkartmak. Yani bu şekilde ünsiyet kurmak. Bu şekilde meleklerle aramızda bir bağ kurmak. Veya diğer bir şekliyle mesela diyor ki melekler o nurdan yaratılmış varlıklar insanoğlunun ağzından Kur'an dinlemeyi severler. Yani kendileri değil de insanoğlunun yaratılmış olan kendisine hem şehvet, hem akıl, hem hidayet verilmiş o insanoğlunun ağzından Kur'an okumak, dinlemek isterler. Bir Kur'an okuyan birisi buldukları zaman hemen etrafını sararlar. Namazda dahi olsa diplerine kadar gelirler. Diyor ki ta ki ağzının ucuna kadar yanaşır melek. İnsanoğlunun ağzının ucuna kadar yanaşır. Kur'an okurken ağzını açtığı zaman içine dahi girer diyor. Sırf okuduğu Kur'an'a sevgisinden dolayı. Yani bunu bilerek bu bilgiye sahip olarak meleklerle bir ünsiyet kurmak. Asıl amaç değil. Onların da bizim de asıl amacımız Rabbimize ibadet etmek. Ama kişi ibadet ederken bu yakınlığı bilebilmek. ve yani Bu yakınlığı hissedebilmek. Kalktın geceleyin Rabbin huzurunda durdun namaz kılıyorsun. Etrafında seni dinleyen melekler var. buna şahit olsak <gülüyor> iste. Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Etrafında seni dinleyen senin kıraatından lezzet alan Senin dualarına lezzet alan melekler var. Odada tek başına değilsin. Secdede tek başına değilsin. Rucunda tek başına değilsin. Yanında melekler var. Bunu bilerek ne yapmak? Bunlar bir denge, bir münasebet kurabilmek. Evet. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadisde diyor ki: Vallahi innelillahi melaiketen Allah'a yemin olsun ki diyor Aleyhissalatu vesselam. Rabbimiz yeryüzünü yarattığından beri Rabbimiz yeryüzünü yarattığından beri kıyamda duran melekler vardır. <gülüyor> kesinlikle onlar Allah'a yapmış olduğu övgülerden, zikirden bıkmazlar. Hallerini bozmazlar. Rükud <gülüyor> alan melekler vardır. Rükudan <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle kıyamete kadar, bugüne kadar kaldırmamışlar kıyamete kadar da başlarını kaldırmayacaklar. Devamlı rükû halinde. Biz bir namaz kılıyoruz değil mi? Bacaklarımız ağrıyor, dizlerimiz ağrıyor. Mesela gidiyorsun Umre'ye gece namazına duruyorlar 2 saat 3 saat selam versin de otursak diye düşünüyorsun. Kainat yaratıldığından beri rükudan başını kaldırmamış, secdeden başını kaldırmamış melekler var. Ve aharine sujuden, kimisiner diyor secdededir, men refa unru başlarını kaldırmadılar. Hatta yunfekha fissurin nefkha telahir. Ta ki diyor, ikinci sura üfrenninceye kadar, yani kıyamet tamamen kopuncaya kadar onlar hallerini bozmayacaklar. Kıyamet tamamen kopuncaya kadar hallerini bozmayacaklar. ile cemian. Bu ibadet E, miktarı miktarıyla birlikte bu kadar Rablerine ibadet ve e, işte kulluk yapmalarına rağmen şöyle derler Subhaneke ve bihamdik ma abednake kekunke ma yenbeğileke ente amed derler ki ya Rabbi senin noksan sıfatlarından tenzih ederiz ve sana bütün hamdlerle hamd ederiz ki biz hakkıyla sana ibadet edemedik bu kadar ibadete rağmen Allah Azze ve Celle derler ki ya Rabbi biz sana hakkıyla ibadet edemedik Yani bu şekildeyken peygamber aleyhissalatü vesselam da topuklar içine kadar namaz kılmasına rağmen ne diyordu? Allah'a ibadet eden, şükreden bir kul olmayayım. Onun için bu şeylerden gerçekten, bu şeylerden çok ibret almamız, hayatımıza çok ibretler çıkartmamız gerekiyor. Sadece bunları ilim olarak, bilgi olarak değil de amelimize de yansıtmamız gerekiyor. Evet. Bize isimleri bildirilen melekler. Cibril aleyhisselam neyle görevlidir? Cibril Vahiy ile. Vahiy indirmek de o Allah azze ve celle kendisine vahiy görevini vermiş. Bugüne kadar gelmiş sayısı bize tam manası ile bildirilmemiş. Rivayete göre 120 bin. Diğer rivayete göre 220 bin peygamber Cibril Aleyhisselam vahiy ile görevli bir melek. Mikail Aleyhisselam yağmur, kar gibi tabiat olaylarıyla görevli bir melek. yağmurla alakalı kar işte dolu neyse tabiatla alakalı bütün görevler Mikel Aleyhisselam'da. İsrafil Aleyhisselam ise surat üfürme, surat üfleme birinci sur, ikinci sur tamamıyla İsrafil Aleyhisselam'a. Bunlar hep isimleriyle ve sıfatlarıyla özellikleriyle, görevleriyle bize bildirilen melekler. Malik Malik nerede geçiyor? Cehennem. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّ Malik Aleyhisselam o da cehennemin becisi hazine cehennem cehennemin bekçisi. Cehennemlikler der, şöyle derler diyor. Cehennemlikler seslenirler. Ya Malik, ey Malik. İkdi aleyna Rabb, Rabbine söyle de işimizi bitirsin. Artık bizim işimizi cehennemi sollandırsın. Yani azabın bitmesini talep edecekler Malik'ten, cehennemin bekçisinden Aleyhisselam. Ve e, münker ve nekir melekleri, bunların ne da melekleri Sorgu sual melekleri. Kabirde insana gelecek sorgu sual yapacak olan melekler. Bize ismi bildirilen başka melekler yok. Sıfatlarıyla alakalı bildirilmiş melekler var. Mesela meleklerin sıfatları nedir? Kiramen katibi. Kiramen katibin isim olarak algılanmış insanlar arasında. Ama nedir bu? Meleklerin sıfatıdır. Kiramen çok kerimdirler. Çok iyidirler. Ve katibin yazıcıdırlar. «Kirâmen kâdibîn y'allemûne ma tefe'alûn». Ve aynı şekilde ne yaparlar? kulları yapmış olduğu şeyleri bilirler. Onlar da Allah Azze ve tarafından görevlendirilmiş her olan şeyi <gülüyor> «Lâ yugâdilu sagîraten ve la kebîraten illa ahsâha». Onlar kitaplarına baktıkları zaman, o meleklerin yazmış olduğu kitaplarına baktıkları zaman şöyle diyecekler. Ya bu nasıl bir iştir ki, nasıl bir kitaptır ki? Ne büyük, ne küçük, hiçbir şey bırakmamış her şeyi yazmış. Bu görevi gören... Kim? Kiramen katibin. Yani o Kerim olan e, melekler. Bu tip dediğim gibi meleklerin isimlerine ve vasıfların özelliklerine görevlerine hafsili bir şekilde <gülüyor> ise, iman ediyoruz. İmallerine ise icmalen toplu bir şekilde iman ediyoruz. Evet. Meleklerle alakalı bazı özellikler. Hadislerde ve ayetlerde bazı özellikler zikrediliyor melekler için. Mesela meleklerin kanatları vardır değil mi? Meleklerin kanatları vardır. Fatır suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki ilk ayet. Elhamdülillahi fâtiri's semâvâti vel ardı, câ'ilil melâiketi rusulan ulî ejnihatin muthnâ ve sulâsâ ve rubâ'. Yezîdu fil halqi mâ yeşâ. İnallâhe alâ kulli <gülüyor> Allah'a aittir. Fatihus semavati vel ak, o yeryüzüme semavati yaratandır, yoktan var edendir. Cailil melæiketi rusulen uli ecnihatin. O diyor, melekleri ikişer, uli ecnihatin metnâ ve fulâti verruvâ. İkişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılmıştır. Allah Azze ve Celle, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı ne yapmış? elçiler kılmış. Sade dört kanatlı mı? Değil. Saybi Hadis'te Peygamber aleyhissalatü vesselam cibriyini bir sefer yalın halinde gördüğünde 600 kanadından bahsediyor. Yer ve gök arasını bütün semayı bütün ufku kapatmıştı ve 600 kanadı vardı diyor. Yani bildirilenler bildirilmeyenler onların bir kanadı var. Sayılarını biz bilmiyoruz. Bildirildiği şekilde 2, 3, 4 veya daha fazla kanatları var. Yani meleklerin kanatları olduğuna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Diğer bir sıfatı özellikleri ise insan şeklinde görülme özelliği değil mi? İnsan şeklinde görülebilirler. Cibril hadisi değil mi? Diyor ki bize saçları simsiyah, üstü üzerinde bembeyaz elbise olan ve herhangi bir işte uzaktan gelme gibi, yorgunluk gibi, sefer gibi üzerinde herhangi bir alamet olmayan bir adam geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizini dayadı, kendi ellerini peygamberin dizinin üstüne koydu Ve dedi ki ey Muhammed bana İslâm'dan bahset, imandan bahset, <gülüyor> İslâm'dan bahset. <gülüyor> diyor ki Hazreti Ömer o soruyordu ve tasdikliyordu. Bizim acayip bize gitmişti. Bu kimdi? Ondan sonra etâkum cibril muallimukum dînefû. Cibril geldi size ne yaptı? Dininizi öğretti. Yani Cibril aleyhisselam size dininizi öğretmek için geldi. Allah azze ve celle onu size gönderdi. Yani insan kılına insan şekline girebiliyor. Ve ayette diyor ki Allah azze ve celle... Fetemethele lehâ beşeram seviyye. O diyor bir beşer halini almıştı. Meryem aleyhisselamla med akalir. min dunihim hicaben. Meryem onlarla kendi arasında bir perde çekmişti. Fettehathet min dunihim. Kavmiyle kendi arasında bir perde çekti. Hicaben. Feerselna ileyhâ. Allah h.a. diyor ki biz ona ruhana ruhumuzu. Ruhtan kasıt Cibril'dir ittifakla fe erselnæ ileyhæ rúhene vi ånne ruhomuzu gjønderdik fe temettelælæhæ bejæran derken kendisi tamamen bir insan şeklinde ne yaptı Meryem Aleyhisselam'a gözüktü. fe temettelælæhæ bejæran bejæran şeklinde gözüktü. Yani meleklerin insan şeklinde gözükme özelliği de nedir? Vardır. Biz buna da ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Daha farklı farklı divayetleri var. Evet. Mesela melekler yükselirler. Allah Azze ve Celle'ye yükselirler. Demin okumuş olduğumuz hadisleri değil mi? Okuduk. Ne yaparlar? Sonra nöbetlerini teslim ettikten sonra Rabbilerine yükselirler. Melekler ne yapar? Devamlı Allah Azze ve Celle. Yani semaya doğru yükselir. Ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? Te'arucu'l-melâiketu ve'l-ruh'u ileyhi fî yevmi kâne miqdârhu khamsîne elfe Melekler ve ruh. Melekler ve ruh, ruh kimdi? <gülüyor> Cibril Aleyhisselam. Melekler ve ruh Cibril Aleyhisselam ne yapar? İleyhi Allah'a yükselirler. Fî <gülüyor> öyle bir günde ki. <gülüyor> bir günde Allah'a yükselirler ki. Kâne miktârhu kamsin elfe sene. O günün miktarı elli senedir. Elli senelik vakti veya elli bin senelik bir vakitte ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye senelik bir vakit söz konusu. Evet. Evet, başka ne özelliği vardır? İnme özellikleri vardır. Yani çıkıp hem çıkmaları hem de inmeyle alakalı özellikleri vardır ki ne diyor Allah Azze ve Celle? Kadir suresinde Tenezzelül melâiketü ver fiha fîhe bi'idni rabbihim Ne yapar? Melekler ve ruh o gün Kadir gecesi ile alakalı ne yaparlar? Yeryüzüne inerler. Rabbilerinin izniyle yeryüzüne inerler. Kadir suresi 4. ayette. Bunlardan başka mesela e, güç çok güçlü olmalar Allah Azze ne yaptı? E, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zorda, kal, zorda kalmış olduğu savaşlarında meleklerle ne yaptı? Yardım etti. İz testağitûne rabbekum. Siz o vakit Rabbinizden istiğazede bulunmuştunuz. Yardım talep etmiştiniz. Festecabelekum rabbukum. Rabbiniz size ne yaptı? İcabet etti. İz Enni mumiddukum bi'elfi minel melaiketi murdifin. Ben size ardı ardına gelen bin melekle diyor, yardım ettim diyor Allah Azze ve Celle. Bak Bedir Savaşı'nda bin tane melekle Allah Azze ve Celle hem de tecihizatlı bir şekilde bin melekle ne yaptı? Yardım etti. Meleklerin gücüyle Allah Azze Celle ne yaptı? Yardım etti. Meleklerin konuşma özellikleri vardır. Ibadet, amel işlem özelliği vardır. Duyma, görme özellikleri vardır. Allah'ın sevdiğini sevme özellikleri vardır. Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiği zaman ilk önce kendi katındakilere yani e, sema ehline, meleklere ne yapar sevdirir? Der ki ey melekler ben felancayı sevdim, siz de sevin. Hı. Onlar sonra diyor melekler arasında o e, ses yayılır veya o sevgi atılır. Bütün melekler o Allah'ın yeryüzündeki sevmiş olduğu kişiyi severler. Ondan sonra melekler ne yapar? Dünyaya inerler derler ki insanlara, insanların kalbine zihnine o sevgi ederler. Allah velenceyi seviyor, siz de sevin. Ve farkında olmadan bir Müslümanın bir mümini gördüğün zaman ona bir sevgi duyasın gelir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin o kişiyi sevdiğine delalet eder. Evet, bu etme özelliği de vardır tabi meleklerin. Kafir bir şekilde, günahkar bir şekilde ölen nefsi ne yap Nefse? Kişiye buğz ederler. Meleklerin O semavadaki dizilmiş meleklerin yanından geçerken bizim yanımızdan geçmesin diye melekler ne yapar? Buz ederler. Mümin mesela meleklerin utanma sıfatı vardır, utanma özelliği vardır. Ki bir hadiste e, melekler dahi ondan utanırdı diye bir rivayet var. Hz. Osman Aleyhisselam'la alakalı, Osman Radiyallahu Aleyhih alakalı söylenmiş. Ondan utanırdı. Utanma sıfatı zikir meclislerinde hazır olma. Allah azametlerinin anıldığı Allah Azze ve Celle'nin zikredildiği, zikredildiği, anıldığı, ayetlerin okunduğu her mecliste ne vardı? Melekler hazır olurlar. Allah emin olsun ki şu an bu mecliste de melekler hazırlar. Hatta sayyadis'te ne yaparlar? Kanatlarını birbirine geçirerek o meclisi kuşatırlar diyor. Kanatları birbirine geçirerek o meclisi kuşatırlar ve o meclis dağılıncaya kadar da onlar ayrılmazlar. Dağılınca da Allah Azze ve Celle'ye çıkarlar. Hadisin devamı zaten biliyorsunuz. Evet. Melekler mümin kullara salat getirirler. Salat ederler. Peygamber sallallahu aleyhi diyor ki kim bana salat selam ederse ismi zikredildiği zaman kim bana selavat getirirse veya normal şartta bir selavat getirirse melekler de o kişi için 10 salat getirir. <gülüyor> Meleklerin mümin kul için salatı ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi hadiste bunu açıklıyor. Meleklerin mümin kulu için salatı Allahummagfirhu, Allahummagfirhu. Ya Rabbi onu bağışla, onu affet demek. Yani melek sana, peygambere salat getirmenden dolayı sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi onu affet, Ya Rabbi onu bağışla diye, ne yapıyor? Dua ediyor. <gülüyor> Melekler, mümin bunları yaparlar? Dua ederler, meleklerin sıfatı. Evet, kimisi gece gündüz, deminki okuduğumuz hadiste olduğu gibi, gece gündüz Rableri tesbih ederler. Kimileri beytil ma'muru tavaf ederler. Kabe'yi ne yaparlar? Melekler, diyor ki her an, Kâbe'yi 70 bin melek tavaf eder. Sahih hadisler. 70 70 bin melek Beyt-i Ma'mur'da 7 yedi kat 7. kat semada Kâbe'yi tavaf ederler ve diyor ki bir sefer Kâbe'yi tavaf eden meleğe kıyamete kadar ikinci bir sefer daha sıra gelmez. Her an 70 bin melek tavaf eder. İkinci bir sefer daha sıra gelmez. Sahih hadiste Ali Aleyhisselam söylüyor. Ve Allah'ın aşını taşıyan melekleri vardır değil mi? Allah Azze ve Celle'nin arşını taşıyan melekler vardır. Kimisi mümin kulların amelini muhafaza eder. Kimisi kulların ruhlarını, canlarını kabzetmekle görevlidir. Ölüm meleğinin de yardımcıları, ölüm meleğinin de bir ordusu söz konusu hadislerde geçiyor. Evet. Kimisi de Allah Azze ve Celle'nin davası yeryüzünde devam etsin diye Allah Azze ve Celle'nin e, ordusunun yeryüzünde bekası için mazlumlara, yardıma koşan mücahitlere devamlı yardım etmek için görevlendirilmişlerdir. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te yardım eden melekler Allah'a yemin olsun ki bugün Allah Azze ve Celle'nin davası için mücadele eden mücahitlerin arasında onlara yardım et etmektedir. Yani bugün de eğer hangi mücahit, hangi e, cihad eden grup, Allah'ın davası için cihad ediyorsa bilsin ki aralarında, safların aralarında melekler dolanıyor. Evet. Meleklerin sayısını biz bilemeyiz. Allah Azze ve Celle meleklerin sayısını bize bildirmemiz. Çokluğuyla e, alakalı mecazi ifadeler var. Çokluğunu bildiren, işte beytil mahmuru tavaf eden melekler var. Her inen, e, işte dolu yukarı indiren meleklerle alakalı e, sayılar var. Ama herhangi bir manada sayı zikredilmemiş bunun sayısını bilmek tespit etmek için araştırmak kesinlikle hoş bir şey değil. Evet Rabbimiz diyor ki ayette وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا Biz cehennem bekçilerini meleklerden yaptık. Cehennemin bekçileri kim? Melekler. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ Ve diyor ki onların sayılarını kafirlere bir fitne kıldık. Veya onların sayılarını ancak kafirlere bir fitne E, kılmak için e, yarattık. Yani meleklerin sayısı o kadar çok ki, cehennemdeki görevi o kadar dehşetli ki onlar ancak diyor kafirlere fitne olmak için. Fitnenin anı burada korku. Yani kafirler korksunlar diye. Kafirler meleklerin görevini ve sayısını duyduğu zaman korkarlar. Ve yezdeadellevine amenu imanen. iman edenler de bunlar vesilesiyle ne yapar? İmanları artar. Bak kafirler bunları duyunca korkuyor. Bizim ise bunları duyduğumuz zaman imanımız artıyor. Bunun için zaten Allah Azze ve Celle, meleklerin sayısını diyor bir şekilde kıldı. وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ا۪يمَانًا İman edenlerin imanı artsın diye. وَلَا يَرْتَابَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ Ehli kitabın ve müminlerin kalplerinde herhangi bir şüphe olmasın, şüphe olmasın diye, şüpheye düşmesinler diye. وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَض Kalplerinde maraz, hastalık olanlar kafirler ise meleklerin sayılarıyla alakalı "Maa za aradallahu derler ki Allah bununla neyi murad etti ki, neyi kastetti ki derler. Kafirlerle kalplerinde hastalık olan insanlar yani meleklerin sayısı niye bu kadar çok ki? Veya niçin cehenneme işte bekçi olmuşlar ki gibi neyi kastetti ki Allahuze ve Celle bununla diye anlamazlar. Amna mazla verirler. Müminler ne yapar? İman ederek imanlarını artırır. Kedelik yudillullahü ve yehdi işte bu şekilde diyor Allah Azze ve Celle. Kimisine, kimisini kimisini saptırır, kimisini de hidayet eder. Ve ma Rabbinin ordularını ancak yine kendisi Allah Azze ve Celle'nin ordularının sayısını kimse bilemez. Meleklerin sayısını ancak kendisidir Allah Azze ve Celle <gülüyor> Bu da ancak diyor beşer için, insanoğlu için bir öğüttür. Öğütten başka bir şey değil. Yani meleklerin sayısının fazlalığı, şekilleri, güçleri, sıfatları ancak insanoğlu için öğütten başka bir şey değildir. İnsanoğlu öğrendikçe meleklerin sıfatlarını, vasıflarını, özelliklerini onlarla anlatılan hadisleri, bilgilerini yapan imanı artar. Evet Müslümanlar, melekler içinde resim, heykel, köpek bulunan evlere girmezler. İçinde resim bulunan heykel bulunan, suret bulunan, temsil bulunan, köpek bulunan evlere girmezler. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ayşe radiyallahu diyor ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e üzerinde yatması için, istirahat etmesi için bir döşek, bir sedir gibi bir şey hazırlamıştım. Onun kılıfını ise diyor, üzerinde suret olan bir bezden diktim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapıya kadar geldi, odanın kapısına kadar, kapının önünde durdu, yüzü kırp bir oldu. Dedi ki ey Ayşe bu nedir? Dedim ki ey Allah'ın Resulü üzerine yatman için bir döşek, bir yastık işte bir sedir yaptım. Üzerindeki resmi görünce diyor ki bilmez misin ki melekler içinde suret olan, temsil olan ve heykel olan eve girmezler. Hemen ne yaptı o cildi işte o kılıfı Peygamber Aleyhisselam söktürdü ki Peygamber Aleyhisselam devamlı Kendisine vahiy gelen birisi olduğu için meleklerin girmediği odadan kesinlikle ne yapmaz? Aleyhisselatü Vesselam. İş olmaz veya içeri girmez. Köpekle alakalı rivayette ise Bukhari yine, bu okuduğumuz adı ise Bukhari Köpek bulunan eve e, meleğin girmemesiyle alakalı diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü vesselam. Ebu Tarha rivayete diyor لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتَنْ فِيهِ كَلْمُ وَلَا سُورَةٌ تَمَاث۪ي Diyor ki melekler içinde köpek olan veya temsilli suretler olan, resimler olan eve kesinlikle girmezler. Öyle bir şey varsa hemen eve gittiğimiz zaman ona müdahale edelim inşallah. Çünkü melek girmeyen evde ne işimiz var? Melek girmeyen eve kim girer? Şeytan girer. Şeytana mahalle vermiş oluruz. Onun için hemen onları izah etmemiz gerekiyor. Ufak bir dolar falan adım ve çok önemsemiyor hayvan heykelleri. Surat şekli belli olan her şey kast, bunun içine girer arkadaşlar. bak Surat şekli belli olan her şey. Yani şu kadar da olsa surat şekli varsa heykel ve temsil suret e, olarak algılan onun için onların hepsi <gülüyor> buna girer. Yani e, alimler oyuncaklarla alakalı oyuncaklarla alakalı ihtilaf etmişler ama e, hani çoğunluk çocuk için olan e, oyuncakların e, yüz hatları çok belli olmuyorsa gözleri izale edilmek şartıyla kullanılabilir denilmiş. Gözden izah edilmek şartıyla. Onun için dikkat edin. Özellikle çocuklara mesela <gülüyor> dikkat edilmeyen bir unsur işte üzerlerine tişörtlerde ne bileyim kazaklarda çocuk giysilerinde genelde olur ya böyle resimler, hayvan resimleri işte dikkat edilmeden mesela bakarken hiç alırken hiç dikkat etmemişsindir. O yüzüne bakıyorsun gerçekten orada bir şekil var yani. Böyle dikkat edince anlıyorsun. O şeylere de dikkat etmek lazım. Çünkü kasıtlı da bunu yapıyorlar. Evet. Anlaşıldı değil mi inşallah? Meleklere iman etmenin faydaları veya meleklerin sıfatlarını bilmenin faydaları. Birincisi meleklerin sayısı ki meleklerin özelliklerini, vasıflarını, işte meleklerle alakalı o sıfatları öğrendiğimiz zaman Allah azze ve celalinin yüceliğini, kuvvetini anlamış oluyoruz. Yani Onla, meleklerle alakalı bilgiler bize Rabbimize karşı olan imanımızı daha da alırsın. Çünkü bu Allah Azze ve Celle tarafından yaratılmış e, nurani varlıklardır. Bunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle'nin gücünün, kuvvetin, yüceliğinin ne kadar daha fazla olduğunu e, anlamış olurdu. Onun için böyle bir bize faydası var. Çünkü yaratılmışın azameti onu yaratanın yüceliğine delalettir. Çünkü yaratılmış mahluk olan Ee, şeylerin yani güzelliği, büyüklüğü, işte dehşete düşürücülüğü ve delaletleri Allah Azze ve Celle'nin yüceliğine, azametine, büyüklüğüne delalet eder. Demir okuduğumuz hadislerde melekler insanoğlunun koruması, insanoğlunun muhafaza etmesi, işte onlar için dua etmesi, bu gibi şeyler de yine insanoğluna e, Allah Azze ve Celle tarafından melekler vasıtasıyla sunulmuş bir ihsandır. Bunu da aynı şekilde bilmekte fayda var. Çünkü meleklerden bir kısmı insanları korumak, amellerini yazmak ve diğer bazı faydaları sağlamak için görevlendirilmişlerdir. Ve diğer bir şey de melekleri Allah Azze ve Celle eksiksiz bir şekilde ibadet ettiklerinden dolayı sevmemiz gerekir. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'ye kesinlikle isyan etmezler. Hangi husus olursa olsun devamlı Allah'a ibadet içerisinde itaat ve kulluk içerisinde olduklarından dolayı onları sevmemiz gerekir. Son olarak da şeyi söylüyorum. Meleklerle alakalı, başına söylediğim gibi gaybi varlıklar olduğu için, e, imanı meleklere iman konusu tamamen gaybe delalık ettiği için, gaybe olan imanımızı tekrardan kontrol etmemiz gerekir. Yani o gayba olan imanı en had sefada, Allah Azze Celle'den bize gelen, Resulü tarafından bize bildiren her şeye iman ettik deyip, hiçbir şey, şüphe, hiçbir telettüt etmeksizin ne yapmak gerekir? İman etmek gerekir. Gerekir. "الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما onlar ki iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verilen rızıktan Allah yolunda infak ederler. Allah azze ve celle hepinizden razı olsun. Burada inşallah kalıyoruz. Haftaya Üçüncü şart kitaplara imandan devam edeceğiz. Haritalahü ve hamdik, eşhedü